Allah'ın Şeytanı Rujim. İsmi Allah'ın Rahman, a Rahim. Fakoli rabbiy waqdir فَمَن تَرَى إِن آمِنَ بَشَرًا أَحَدًا فَقُولِ اَن تَنْتَهِ بِهِم قَوْمًا هُمْ تَحْمِلُونَ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَوْ قَضَيْتِ شَيْئًا yeah جعلني وب بوان لذنت وَلَ يجال النجم ب شق وَ الس إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ بِ وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebiye salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen sayıları yüz bini varan ama sadece on bininin adını bildiğimiz ashabı kiram efendilerimize selam. Bugün adına bir sofra kurduğumuz ev sahibinin o misafirin biz olduğu, validelerimizden, annelerimizden, Atike binti Zeyd radıyallahu anhaya selam ve onun adına kurulmuş bu sofraya, bu soğuk havada, üşüme pahasına gelip bu salonu dolduran siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Havanın böyle olduğu bir zeminde bu kadar güzel bir teveccüh ne siyer araştırmalarına karşı bir teveccühtür Ne Enderun derneğine karşı bir teveccühtür Ne de bir hatibe karşı bir teveccühtür Siz buraya Atike annemizi dinlemeye geldiniz Şeref onun şerefidir Güzellik onun güzelliğidir Varsa eksiklik ve noksanlık O da biz acizlerin nefsindendir Onun için duam şu olsun ki işin bidayetinde Allah gerçek manada ashabı sevmeyi bana da sizlere de nasip eylesin Vallahi ben halen sevdiğimi söyleyemiyorum Sevenleri okuduğum için Sevenlerin neler yaptıklarını bildiğim için ben kendimin sevdiği konusunda hiçbir zaman iddiam olmadı Sevenlerin onların bıraktığı mirası nasıl ürettiklerini Nasıl ötelerden ötelere taşıdıklarını okuyor ve biliyoruz Ama hep benim içimi ısıtan bir söz var ki O söz sizin de içinizi ısıtın, ısıtacak Sizin de dizlerinize derman olacaktır Değil mi ki yolumuzun yegane rehberi olan Ali İsraat ve Selam Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Biz de sevmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Onların yolundan yürümeye çalışıyoruz. Son nefesimize kadar Mevla ashabı kiram efendilerimizin yolundan izinden onların aleme bıraktıkları şu güzel Tesirden bizleri ayırmasın inşallah 82 yıl, 82 sahabi projesinin Bugün 33. programı Elhamdülillah Tesbihin bir bölümünü bitireceğiz sizinle beraber Subhanallah faslı bitecek Elhamdülillah faslı başlayacak İnşallah hitamına ermeyi de Mevla bizlere nasip eder Nevşehir çok güzel bir ildir. Ben çok severim burayı. Tarihteki ismi de siz çok iyi bilirsiniz. Nevşehir'i Dilara'dır. Osmanlı kaynaklarında böyle bir isim ile anılır. Dilara gönül çelen, gönül süsleyen, gönül alan anlamına gelir. Ben bugün sizlere asr-ı saadette her biri de birinden farklı olan... Her biri de birinden daha farklı bize iz ver, veren, daha farklı mesaj veren beş sahabi efendimizin gönlünü çelen bir hanımı, bir annemizi Atike binti Zeyd'i anlatacağım. Gerçekten çok farklı bir isim, çok farklı bir insan, çok farklı bir hanım, şehit hanımı değil dersimizin başlığı Şehitlerin Hanımı Biz Şehitlerin Analarını Çok Okuduk Asrı Saadetten Mesela Bir Sümeyra Anamızı Okuduk Ki Yedi Şehit Anasıydı O Bir Hansa Anamızı Okuduk Ki Dört Şehit Anasıydı O Bir Nesibe Anamızı Okuduk Ki Biz iki Şehit Anasıydı Ve Daha Asrı Saadette Böyle annelerimizden kaç tane var bilenler bilir. Ama biz hiç şehitlere hanım olan her evlendiği eşini şehit olarak Rabbinin huzuruna gönderen ve arka arkaya beş evlilik yapan beş evliliğini de sahabenin içerisinde hepinizin çok iyi tanıdığı isimlere yapan bir annemizi okumadık. Bu farklı bir isim, farklı bir mesaj, farklı bir iklim. Tabii böyle bir şeyi o günün dünyasının sosyal şartlarında anlamak lazım. Biz sadece 21. asrın modern telkinleriyle bazı şeyleri değerlendirirsek asrı saadetteki bazı hadiseleri anlayamayız. Mesela anlayamayız asrı saadette. Bizim çocuk yaşta dediğimiz insanların evliliğini ama biz bakıyoruz ki erkeklerden 10 yaşında 11 yaşında 12 yaşında haram benim çocuğumun günah benim çocuğumun değil hayatına rüyasına dahi girmesin diye babaların hassasiyet göstererek çocuklarını evlendirdiklerini görüyoruz. Yine aynı şeyi hanımlar cephesinden okuyoruz. 9 yaşında 10 yaşında 12 yaşında kız çocuklarının yine günah onların rüyalarına girmesin hayatlarına girmesin her biri bir fatıma olsun betül olsun el değmesin göz değmesin tertemiz bir biçimde iffet gömleğine el sürmeden yırtmadan yırttırmadan Başkasına gelin gitsin diye hassasiyet okuyoruz. Ama ne olur bugünün dünyasından bakıp değerlendirmeyin. O günün dünyasına varın. O günün dünyasından değerlendirin. Belki biz bugün bir hanımın kocası vefat ettikten sonra evliliğini yadırgıyabiliriz toplum olarak. Ama asr-ı saadette biraz sonra size aktaracağım. Evlenmeyen yadırganıyor neden Allah'ın kendisine helal ettiği bir şeyi haram kılıyorsun diye sahabe birbirini bu noktada uyarıyor dolayısıyla birazdan size anlatacağım bazı hadiseleri bazı olayları asrı saadet dünyasından anlayın bugünden o güne uzanın o günün şartlarını dikkate alın o günün sosyal yapısını dikkate alarak anlayın ki gerçek manada anlayıp bugünün dünyasına da izler taşıyabilelim. Allah bana gerçek manada anlatmayı nasip etsin. Size de kavramayı ve anlamayı nasip eylesin. Zeyd İbni Binti Atik. Affedersiniz tam tersi. Atike Binti Zeyd. Babası kim? Zeyd İbni Amr. İbni Nüfeyl Kim bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Söylesin mi O Tek başına bir ümmet Aynen Hz İbrahim gibi Tek başına bir ümmet Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl Hazreti Ömer'in bir yönüyle amcası Niye bir yönüyle dediğime de geleceğim Nasıl biri muvahhid Hanif birisi yani fetret döneminin müminlerinden, Müslümanlarından. Daha vahiy gelmeden Aleyhselatü vesselam efendimiz nübüvvet tacını giymeden o la ilahe illallah diyen biri Muhammedun Resulullah diyememiş. Çünkü efendimiz Aleyhselatü vesselamı görme şerefini erememiş. Biz asr saadet dünyasına Yakın bir zaman diliminde Haniflerin O gün o coğrafyada Olduklarını görüyoruz Ama hanifler Hepsi aynı sınıfa dahil edilemez Üç sınıf içerisinde Değerlendirilmeli Bunlardan birincisi Zeyd İbni Amr'ın da Dahil olduğu sınıf Hanif olarak Yollarını başlatmışlar Efendimiz'e erişemeden de hanif olarak vefat etmişler onlar inşallah mümindir müslümandır ve inşallah cennetliktir çoğunun cennetlik olduğunu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize müjde vermektedir onlardandır işte Zeyd İbni Amr onlardandır işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yedinci babada dedesi olan Kab ibn Lüey. Onlardandır Ukaz Panayrı'nda tevhid adına şiirler okuyan meşhur şair Kus bin Sa'ide ve onlardan daha niceleri vardır. Bu ilk sınıf. İkinci sınıf dikkat edin hepsinin aynı olmadığını söyledim. Hanif olarak başlatmışlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da yetişmişler. Ama içlerindeki hasetten dolayı. O değil biz olmalıydık beklentisiyle küfür üzere ölmüşler. Kim? Ümeyye İbni Ebi Salt onlardan bir tanesi. Şair Vuzat öyle şiirler okuyor ki tevhid akidesine uygun bir biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Ümeyye'nin şiirleri Müslüman olmuş ama kalbi kafir olmuştur. İman etmemiştir. Haniftir. içi içmemiştir. Zina etmemiştir. Bir ömür bu çizgiyi korumuştur. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselama varınca Muhammedun Resulullah diyememiştir. Onlardan bir tanesi Efendimizin halasının oğlu Ubeydullah İbni Cahş'tır biliyor musunuz? Hanifti bu zat. Efendimiz gelince Müslüman oldu. Ümmü Habibe validemizle evliydi daha önce. İmanı adına Habeşistan'a hicret etti. Ama orada irtidat etti. Hristiyanlık dinine girdi. Ve küfür üzere boğulup gitti. Demek ki Efendimiz'e yetişmek de yetmiyormuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çizgisini... İlk günden son güne kadar aynı selimiyette aynı hassasiyette götürmek gerekiyormuş. Şimdi anladınız mı sahabenin bir ömür ilim yolunda cihat yolunda mücadele yolunda birçok şey yapmalarına rağmen vefat edecekleri anda acaba iman üzere mi gidiyorum endişesini. Anladınız mı onların akıbet endişesinin neden olduğunu? İşte haniflerin ikinci sınıfı da bunlardı. Üçüncü sınıfı onlar bahtiyarlar. Hanif olarak başlatmışlar. Efendimize yetişmişler. Müslüman olmuşlar. Allah Resulü'nü tasdik etmişler. Ve sahabi olma şerefine nail olmuşlar. Kim? Kim? Varaka İbni Nevfel onlardan birisi. Hazreti Ebubekir Bekir onlardan birisi. Hatice anamız onlardan birisi. Biraz sonra hayatına ait birkaç şey söyleyeceğim. Said İbni Zeyd onlardan bir tanesi. Said'in küçük kardeşi Atike validemiz onlardan bir tanesi. Onlar bahtiyarlar sınıfını oluşturuyor. Hanif olarak başlayacak. Hanif olarak da işi devam ettirecek. Zeyd İbni Amr Hanif olarak başla, başlayıp Allah Resulüne yetişemeyeceklerden. Öyle bir hakikat arayışı ve hakikat ızdırabı var ki Esma validemiz onun bir halini bize rivayet ediyor. Esma bin Ebu Bekir gördüm diyor Zeyd'i. Kabe'nin tam karşısında durmuştu gözünden yaş akıyordu dilinden şu dökülüyordu Allah'ım ben inanıyorum ki kavmimin inandığı din senin istediğin din değil İbrahim'in getirdiği din bu din olamaz ben onların o dininden yüz çeviriyorum ama ya Rabbi sana nasıl kulluk edeceğimi de bilmiyorum. Ne olur beni gelecek son nebiye kavuştur ve beni ona yakın eyle ki ben ondan sana nasıl ibadet edileceğini öğreneyim de ona göre ibadet edeyim. Bu ızdırap altında inliyor. Amr İbni Rebi'a isimli sahabi naklediyor. Efendimiz'e anlatıyor Mekke'nin fethedildiği gün. Ya Resulallah diyor. Bir gün çağırdı beni dedi ki Amr ben gelecek son nebinin ayak seslerini duyar gibiyim. Ona yetişecek miyim yetişecek yetişmeyecek miyim onu bilmiyorum. Ama sen ona yetişirsen benden ona selam söyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Amr'ın bu sözünü duyunca ve aleyke selam ya Zeyd diyecek Yıllar sonra onun selamını alacak Ve ben Zeyd'i şimdi cennetin yamaçlarında eteklerini sürüye sürüye gezerek yürüdüğüne şahit oldum diyecek Böyle bir yiğit insan böyle bir hakikat arayışı Arayacak arayacak son nebinin ayak izlerini arayacak Hz. Ömer'in babası Hattab yeğenidir aslında Zeyd Zeyd'in babası Amr Hattab'ın öz kardeşidir amcası yiyenine, bu dinden vazgeç baskı yapacak ama Zeyd vazgeçmeyecek işkence edecek daha İslam ortada yok İslam adına yıllar sonra ashabın Dayanamayacak kadar işkencelere tabi olduğu o zaman diliminde zeyt o işkencelere muhatap olacak Ve bir gün gelecek son nebi aramak için Şam'a gidecek Busra'ya gidecek Hicaz'ın muhtelif yerlerine gidecek Arayacak arayacak bulamayacak en son bir rahip görecek Rahibe niçin oraya geldiğini söyleyecek muvahhid bir rahip o o ona diyecek ki dikkat edin söze doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun evet doğru bir peygamber gelecek ama gelecek bu peygamber ne bu sıradandır ne Hicaz'ın başka bir yerindendir ne Şam'dandır gelecek son nebi İbrahim'in şehrindendir. İsmail'in şehrindendir, Kabe'nin etrafındandır. Buldum buldum deyip Zeyd sevinçle geldiği topraklara yani Mekke'ye dönmek için yola çıkacak. Yolun bir yerinde Beni Cüzan diye bir kabile var. O kabile onu durduracak. Nereye gidiyorsun diye sorgulayacaklar. En son onu öldürmeye karar verecekler. Ve Zeyd öldürüleceğini anlayınca açacak ellerini bir dua edecek orada. Bir babanın oğluna duasıdır bu. Allah'ım diyecek. Gelecek son nebiye ben erişemedim. Ne olur sen oğlum Said'i ona eriştir ve oğlum Said'i ona yakın eyle. Said İbni Zeyd. Ne demekmiş anladınız mı? Aksaray'da anlattım ben onu. Başlığımız şuydu. Muvahhit bir babanın kabul olmuş duası. O odur. Muvahhit bir babanın kabul olmuş duasıdır. Sayit İbni Zeyd böyle bir babanın evladı. Atike Binti Zeyd böyle bir babanın evladı. Zeyt İbni Amr iki evlilik yapmış. Fatma binti Ba'ca ve Ümmü Kureys el-Hadremiye ya da Ümmü Kureys binti Abdullah. Said Fatma'nın oğlu, Atike Ümmü Kureys'in kızı. Babaları kim? Babaları Zeyt İbni Amr. Anneleri ayrı olan ama babaları bir muvahhid. Bir tevhid kahramanı olan o çocuklar babalarını çok fazla görmeden onların o tevhid adına verdikleri mücadelenin bazılarını annelerinden duyarak babalarını şehit olarak o topraklarda yolcu edecekler. Ve miladi 610'da aleyhissalatü vesselam efendimizin İslam'a ait mesajları Mekke'nin sokaklarında duyurmaya başladığı zaman... Said İbni Zeyd ve hanımı. Hanımı kim onun? Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatma Binti Hattab iman edecekler. O zaman Atike 3 yaşlarında bir kız. Yaşı bu. Mübüvvetten önce 3 yıl önce doğmuş. Said'den 2-3 yaş daha küçüktür o. Böyle bir yaşla Mekke'de doğunca abisi Said'in gözetiminde daha günah daha şirk onun hayatına ve rüyalarına girmeden Atike validemiz iman edecek. Mekke'nin sonlarına doğru 15-16 yaşlarında bir kız çocuğudur. O yaşlarda dedim ya erken evlilik biraz fazladır. Dolayısıyla onun da talipleri olacak. Ama Atike o gelen her talipliğe. Red cevabını verecek. Atike'nin isminin manasını bilir misiniz? Her insana isminden bir nasibi vardır derler Araplar. Her insan isminden nasiplenir. Atike'nin isminin manası da pak, pakize, iffetli ve cemal sahibi demektir. Hepsi de onda vardır. İffet adına bambaşkadır. Hak ve pakizedir bunun yanında bir de cemal sahibidir gerçekten güzelliği dillere destan olan bir hanımefendidir hal böyle olunca Mekke'den birçokları onunla evlenmek isteyecekler ama onun gönlü birinde birinin gönlü de ondadır bakın size sahabeden bahsediyorum sahabenin önderliğinden ve örnekliğinden bahsediyorum Ashabın hayatın her alanında bize örnek olduklarının en güzel misali bu biraz sonra size aktaracağım rivayetler olacak. Onlar çocuklukları birbirleriyle geçen iki genç birbirlerini seviyorlar. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah, Zeyd İbni Amr'ın kızı Atike. Ama bu sevgileri iffetlerine leke sürecek bir hale dönüşmüyor. Ya ne oluyor? Helal daire çerçevesinde kalıyor. Zaten sahabenin bize öğrettiği de budur. İnsan gönlünü birine kaptırabilir. Sahabenin çocuklarında da vardı bu. Peki onlar nasıl davrandılar? Onların babaları nasıl davrandı? Onun örneğini göreceğiz bu rivayetin üzerinden. Abdullah, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Ben biraz Hazreti Ebu Bekir'in ailesini size anlatmam lazım Babalara babalık örneği olsun diye Hazreti Ebu Bekir'in oğlu oğlu dediğimiz zaman ya da oğulları dediğimiz zaman aklımıza ne gelir Ebu Bekir gibi bir babanın Ebu Bekir gibi çocukları olması gelir değil mi ama ne yazık ki öyle değil çocuk bir nimettir her nimet külfetiyle geldiği gibi o nimet de külfetiyle gelir. Hazreti Ebu Bekir gibi sadakati tasdik edilmiş birisi bile olsanız evlatlarınızla imtihan edilebilirsiniz. Asrı saadetin o tablosu bize bunu öğretir. Hazreti Ebu Bekir dört evlilik yapmış. Bu dört evliliğinden üç kızı üç oğlu olmuş. Esma validemiz. Kızların en büyüğü zatun nitakayn onun nasıl biri olduğunu bilmeyeniniz yok. Ayşe anamız ruhlarımız canına feda olsun nasıl bir anadır bilmeyeniniz yok. Onun en küçük kızı onu pek fazla tanımayız. Ümmü Gülsüm babasını görmeden doğuyor. Annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor görmüyor onu. O Ümmü Gülsüm yıllar sonra büyüyor. Çok iyi bir kız oluyor Saliha bir kız oluyor Hazreti Talha Aşere-i Mübeşşere'den olan Talha İbni Ubeydullah Ümmü Gülsüm validemizle evleniyor Çok da güzel bir evlilikleri oluyor Üç kızı böyle Gelin oğullarına En büyüğü Abdullah Abdullah Esma validemizin Annesinden İkisinin annesi de bir Abdurrahman var Ayşe annemizle anneleri bir, bir de Muhammed var. Onun annesi Esma binti Ümeys. Ona ait Hazreti Ebu Bekir'in hatırası yok. Çünkü o 3-4 yaşındayken Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Sonra Esma binti Ümeys ile Hazreti Ali evleniyor ve Muhammed İbni Ebu Bekir Hazreti Ali'nin terbiyesinde yetişiyor. Çoğu onu Ali'nin oğlu zannediyorlar. Ama bilenler biliyorlar ki o Hazreti Ebu Bekir'in oğludur. Ancak Ali'nin terbiyesinde yetişen bir yiğittir. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in iki oğlunu size anlatıyorum. Çocuklarından büyüğü Abdullah. Onun küçüğü Abdurrahman. Abdurrahman'dan başlayayım Abdullah'a geleyim. Abdurrahman. 21 sene iman etmemiştir. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. 21 sene. Babası Bedir'de Müslümanların safında, oğlu Abdurrahman Bedir'de müşriklerin safında. Babası Uhud'da Müslümanların safında, oğlu Abdurrahman Uhud'da müşriklerin safında. Yıllar sonra Abdurrahman Bedri anlatıyor babasına. Baba diyor seni gördüm. Yolum seninle kesişmesin diye önüne çıkmadım. Babanın tavrı nedir? Eğer ben seni görseydim senin başını uçururdum. Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ebu Bekir gibi sadakat timsali. Peki ne yapmış Hazreti Ebu Bekir böyle bir oğluna karşı? Ne olur babalar ben de bir babayım alalım alacaklarımızı ki şu meclisin bir anlamı olsun. 21 sene her duasının başında oğlum demiş ağlamış, oğlum demiş ah çekmiş, oğlum demiş yanmış. 21 sene bir kez olsun beddua etmemiş. 21 sene namaz kılmamış Abdurrahman, 21 sene oruç tutmamış, 21 sene şirk üzere yaşamış ama 21 sene o baba o oğlu için geceleri uykusuz kalmış, gözyaşı dökmüş, dua dua Rabbine yakararak oğlunu kazanmanın gayretini vermiş ve en sonda Abdurrahman iman etmiş. Mekke'nin fetih günü o güzel halkanın bir ferdi olmuş. Abdurrahman'ın hali böyle. Ya Abdullah? Abdullah biraz daha nasipli. İlk günlerde iman etmiş. Ancak Hazreti Ebu Bekir'e çok çektirmiş Abdullah. Allah ondan ebeden razı olsun. Ruhaniyetinden özür dileyerek onu söylüyorum. Hadi oğlum cihada demiş Hazreti Ebu Bekir. Katılmamış cihada. Bedir'de kaç yaşındadır biliyor musunuz Abdullah? 15 yaşında 13 yaşında 12 yaşında 10 yaşında Ensar'ın gençleri, Ensar'ın yiğitleri, babası müşrik olan, anası müşrik olan Ensar'ın gençleri bellerinde kılıcı zor taşırlarken gelip Bedir'e katılmak için Efendimiz'in huzurunda ayaklarının ucuna Parmaklarının ucuna basmışlar ki boyları yüksek gözüksün. Efendimiz onları almamış. Hazreti Ebubekir gibi bir babanın oğlu Abdullah, hadi yürü Bedre demiş, kaçıp gelmemiş Bedre. Uhu da gelmemiş. O günlerde evlenmek istiyor Atike Valide'mizle. Ne yapacak belki peki Hazreti Ebubekir? Babaya bakın babaya. Diyecek ki oğlum seni ben Atike ile evlendirmeyeceğim. Niye peki? Atikeyi ona layık görmüyor mu? Yoksa Atike konusunda bir şüphesi mi var? Hayır. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Atike'den şüphesi yok. Hazreti Ebu Bekir'in kendi oğlundan şüphesi var. Diyor ki Atike çok güzel bir kızdır. Bizim çocuk zaten cihada gelmiyor. Eğer Atike ile de evlendirirsem artık onu ben cihat meydanlarına getiremem. Bundan dolayı bir baba hassasiyetiyle evlendirirken bile ahiretini düşünerek ahiretine ait şeyleri göz önüne alarak onu öne geçirerek bir hassasiyet altında inliyor. Ama Abdullah istiyor. Anayı ayraya koyacak. Ablaları araya koyacak. Hazreti Ebu Bekir'i ikna ettirecek. Ve Atike validemizle evlenecekler. Ne olacak peki? Hazreti Ebu Bekir haklı çıkacak mı? Elbette ki. O günden sonra da Abdullah cihada gelmeyecek. Aradan bir müddet geçecek. Yavaş yavaş cemaat namazlarına gelmeyecek. Aradan bir müddet geçecek. Bir cuma namazını kaçıracak Abdullah, Hazreti Ebu Bekir artık dayanamayacak. Alacak oğlunu karşısına 2-3 senelik evli. Oğlum diyecek ben sana dedim sen bu kadınla evlenirsen o kadından dolayı ne cihada geleceksin ne cemaate. Bak sözüm doğru çıktı şimdi sen Atike'den boşanacaksın. Benim gözlerimin önünde senin ahiretinin gitmesine gönlüm razı değil. Baba babalık yapıyor. Oğlunun ahiretini düşünüyor. 18 yaşını doldurdu evlendirdim iş güç sahibi kıldım artık bana ne demiyor. Babalık sonuna kadar devam eden bir şeydir. Siz 70 yaşında olabilirsiniz. Oğlunuz elli yaşında olabilir. Halen oğlunuzdan sorumlusunuz. İslam bunu söylüyor. Bunu bize vaz ediyor. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in örneği ve örnekliği de bize bunu söylüyor. Zorlayarak Atike validemizle oğlunu boşatıyor. İkisi birbirini çok sevdikleri için boşanmalarına rağmen Yine de yüreklerinden birbirlerine karşı Sevgiyi besliyorlar Atiki anamız çok iyi bir şairdir Her şehit olan kocasının Arkasından şiirler yazmıştır Bugün İbni Hacer'in el İsabesini, İbnül Esir'in ustul ve el kamilini İbni Abdilber'in el İstiabını Ve daha onlarca kaynağı açtığınızda her kocasının arkasından şiirler okuduğunu ve o şiirlerin neler olduğunu göreceksiniz. Bu söylediğim kaynakların hepsi Arapça. Bir tane de Türkçe kaynak söyleyeyim size. Merak eden gidip baksın. Mehmet Zihni Efendi'nin Meşhur Kadınlar diye bir kitabı var. Orada bu şiirlerin kısmı tercümesi var. Şiirler okuyor. Abdullah da şiirler okuyor. Aradan bir müddet geçiyor. Hazreti Ebu Bekir bir gün otururken oğlunun çok içli içli şiirler okuduklarını görüyor. Dayanamıyor. O da duygulanıyor. Bir daha oğlunu çağırıyor. Oğlum diyor. Bana söz ver. Bundan sonraki cihatlara katılacağına. Beş vakit namazı cemaatle kılacağına. Hiçbir cemaatle namazı aksatmayacağına söz ver sizin bir daha evlenmenize müsaade edeyim baba söz diyor ve Hazreti Ebu Bekir o söz üzerine tekrardan Abdullah'ı Atike ile evlendiriyor peki tutuyor mu Abdullah o sözü tutmaz mı sahabeden bahsediyorum size Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş o güzide insanlardan insanlık güzellerinden bahsediyorum size. Sözünü tutuyor. Mekke fetihine katılıyor. Arkasından Taif kuşatmasına katılıyor. Katıldığı ikinci ya da üçüncü seriye savaştır. Karşı taraftan bir ok Abdullah'ı yaralıyor. Yaralı bir biçimde eve taşınıyor. Abdullah anlıyor ki Şehit olarak gidecek. Çok seviyor Atike'yi. Hanımına karşı sevgisi ilk gün nasılsa son günde öyledir. Kocalara bir söz söyledim. İlk gün nasılsa son günde öyledir. Son günlerinde şu sözü söylüyor. Atike diyor. Allah bilir ama herhalde ben şehit olarak gideceğim. Sana mihir olarak verdiğim verdiğim zaten gel sana şurada güzel bir bahçem var onu vereyim şu kadar da malım var o malımdan da şu kadarını sana vereyim benden sonra evlenme söz ver bu mallar senin olsun söz diyor ve Abdullah İbni Ebu Bekir bu halde şehit oluyor sözü alıyor bahçeyi veriyor malları veriyor atikeden Böyle bir halde şehit oluyor Onun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçmiş Devir Hz. Ebu Bekir'in hilafet günleridir Taif'ten bir heyet gelmiş Müslüman olmuşlar Hz. Ebu Bekir'in huzurunda konuşuyorlar Hz. Ebu Bekir o anda Bir ustanın elinden çıktığı belli olan Bir ok kaldırıyor havaya Ey Taifliler diyor. Şu okun sahibini tanıyor musunuz? O ok tanınabilecek bir oktur. Taifliler korkuyor. Acaba Ebu Bekir niye sorsun bunu? Bir kan davası mı var? Bir sıkıntı mı var? Biraz sessizlik oluyor cemaatten. Saat isimli birisi kalkıyor ayağı. Ey Allah Resulü'nün halifesi ben bir ok ustasıyım. O ok da benimdir ucundan tanıdım. Ben o oku Taif günü sizin askerlerinizden birine atmıştım. Ona isabet etmişti o da yaralanmıştı. Senin yaraladığın o kim o çağız kim biliyor musun?" diyor Hazreti Ebubekir. "Hayır bilmiyorum. O benim oğlum Abdullah ve o şehit oldu." Bir anda meclis buz kesiliyor. Acaba Hazreti Ebu Bekir bu sözleri niçin söyleyecek? Niçin hatırlatacak? Niçin o oku gösterecek? Ayağa kalkıyor Hazreti Ebu Bekir. Oku elinde tutmuş. Allah'a üç şeyden dolayı hamd ediyorum. Ey sad hamd ediyorum ki sen bu oku yaptın ve bu oku atarak benim oğlumu şehit olarak gönderdin. İkinci hamdım şu ki o gün sen oğlumu öldürdün Müslümandı oğlum sen ise müşriktin. Ya oğlum seni öldürseydi sen müşrik olarak gitseydin ama müşrik olarak gitmediğin için hamd ediyorum. Üçüncü hamdım şudur ki benim oğlum şehit olurken yani ölürken seni diriltti o ölürken sen dirildin ona hamd ederim. Siz ne büyük insanlarsınız ey büyük insanlar. Radiyallahu anhum ecmaîn. Büyüklerin sözleri de büyük. Adımları da büyük. Attıkları her adım bambaşka şeyler bize öğretiyor. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah öyle bir hayat ve neticesi şehadet olan bir yürüyüş böyle nihayete eren bir ömür. Atike validemiz şimdi iki çocukla dul kalmış. Abdullah'a iki tane erkek çocuk doğurmuş. Gencecik yaşında dul kalmış. Hazreti Ömer'in bir abisi var. Zeyd İbni Hattab. Dün Kırşehir'de Ömer'ce bir yiğitlik başlığında onu anladık. Onu anlamaya çalıştık. Abdullah İbni Ebu Bekir şehit olunca amcasının kızı sayılan Atike validemize talip oluyor. Atike validemiz diyor ki, diyor ki ben evlenemem. Niçin? Ben söz verdim Abdullah'a. Ondan bir bahçe aldım bu kadar mal aldım ve arkasından evlenmeyeceğime dair söz verdim. Hazret Ömer bu sözü duyunca söyleyin ona. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi nasıl bir sözle kendisine haram kılabilir bu olmaz böyle eğer o bu işin hükmünü öğrenmek istiyorsa Ali'ye müracaat etsin Ali kim Hazreti Ali Ali kim ilim şehrinin kapısı Ali kim defaatle Hazreti Ömer'in diliyle eğer Ebul Hasan olmasaydı Hasan'ın babası olmasaydı, Hasan'ın babasının ilmi olmasaydı Ömer helak olurdu dediği o ilim kahramanı. Ali'ye gidip soruyorlar. Hazreti Ali diyor ki bu söz sonuna kadar tutulacak bir söz değil. Atike'ye söyleyin aldığı o bahçeyi ve o malları. Abdullah'ın varislerine geri versin. Kendisi de kiminle istiyorsa evlensin. Hazreti Ömer ısrar ettirerek amcasının kızına onu ikna ettirir. Abdullah'ın bahçesi varislerine, çocuklarına iade edilir. Mallar verilir ve Zeyd bin Hattab ile Atike validemiz evlenirler. İkinci evliliğini Hazreti Atike Amcasının oğlu sayılan Hazreti Ömer'in abisi Zeyd İbni Hattab ile yapar. Bir ya da iki yıl evlilik sürer. Fazla değil. Yemame savaşı olur. Devir Hazreti Ebubekir Bekir devridir. Müseylemetül Kezzab. Mesleme İbni Sümame onun asıl adı. Ama Efendimiz onun adını öyle çeviriyor. Müseylemetül Kezzab. Yalancı Müslümancık demek Yalancı Müslümancık olan O zatla Müslümanlar arasındaki Savaşta Zeyd şehit oluyor Atike anamız Yastığına baş koyan ikinci kocasını da Şehit olarak bu dünyadan Yolcu ediyor Aradan bir müddet geçiyor Bu sefer Hazreti Ömer Talip oluyor Bakın Zeyd Zeyd'in arkasından o eve giden kim Atike anamız kimlerle evlenmiş Allah kimi kime layık görmüş Kimi kimlere layık görmüş Bunun üzerinden anlayın Hazreti Ömer ona talip olunca Hz. Ömer'e diyor ki iki şartla seninle evlenebilirim Şartlardan birisi şu Hz. Ömer'in tabiatını buradan biraz daha iyi anlayacağız bana asla el kaldırmayacaksın ve bana şiddet uygulamayacaksın. İkincisi beni mescitlerden engellemeyeceksin. Çünkü ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duydum ki o dedi ki Allah'ın hanım kullarını mescitlerden engellemeyin. Onların mescitlere gidip gelmelerine sakın ha karşı çıkmayın. Bu hadisi bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer de bize rivayet edecek. Halam dediği atikeden duyarak. O rivayetin bir hikayesi var bizim için çok önemli bu. Bakın Ömer'in oğlu Abdullah'ın hassasiyetinden ne olur kendi dünyanıza kendi dünyalarımıza izler taşıyalım. Hani bugün de içimizden bazıları hadis deyince burun kıvırıyorlar ya. Hani bugün de hadis deyince başka şeyler konuşuyorlar ya Abdullah İbn Ömer bakın ona ait bize ne diyecek? Onun bir oğlu var adı Bilal. Bilal bir gün evlenmiş hanımına da mescitlere gitme yasağı koymuş. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Bilal. Hanım mescitlere gelmek istiyor ne kadar ısrar ediyorsa Bilal'i ikna edemiyor. Babasına şikayete gidiyor. Diyor ki oğlum Bilal çok iyi bir Müslüman. Ben ondan çok razıyım. Tek bir sıkıntımız var. Beni mescitlere bırakmıyor. Abdullah İbni Ömer oğlunu çağırıyor Bilal'i. Bilal diyor sen hanımını mescitlerden koymuşsun. Ama duymadın mı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle demişti. Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alı koymayın. Bilal'in sözüne ya ebeti velakin ey babacığım ama ama der demez Abdullah İbn Ömer Ömer'in oğlu Ömerce bir celadetle ayağa kalkıyor. Ne aması diyor? Ben sana Allah Resulü'nün sözü diyorum. Sen kalkmış bana ama diyorsun. Resulullah'ın sözünün üzerine ama diyen bir evlat benim oğlum olamaz. Ve ölene kadar oğluyla konuşmuyor. Hadi gelin anlayın bunu. Ne dedi? Sadece velakin dedi. Ama dedi artık ne diyecek bilmiyoruz. Belki bir, bir gerekçe söyleyecek. Belki başka ikna edecek bir şey söyleyecek. Ama Ömer'ce bir hassasiyet bu. Ben sana Resulullah'ın sözü diyorum. Sen kalkmış bana ama diyorsun. Allah Resulü'nün sözüne ama diyen birisi benim evladım olamaz. Yolunuza kurban olduklarımız. Ne sözler söylüyorlar. Ne hayatlar gösteriyorlar. Ben bazen okuyorum. Sonra diyorum ki kendi kendime. Hiç mi bizi düşünmediniz ya nasıl yapılır bu iş nasıl yaşanır bu din hani Hazreti Ebu Bekir'in arkasından Ömer söyledi ya o sözü açıldı onun terk ettiği sandık aldığı maaştan arta kalanları bırakmış bunlar benim hakkım değil bunlar ümmetin hakkı demiş Ömer onun bıraktıklarını alınca gözyaşlarını dökmüş Ey Allah Resulü'nün halifesi nasıl bir sünnet bir yol bıraktın bize ki yaşanacak gibi değil. O sözün aynısını biz diyoruz. Bu nasıl bir yol bu nasıl bir tarz bu nasıl bir hassasiyet ki yaşanacak gibi değil. Hazreti Ebu Bekir'in tavrı Hazreti Ömer'in tavrını. Onun oğlu Abdullah İbni Ömer'in tavrı. Hazreti Ömer Atike'ye iki sözü veriyor. Tamam sana karşı sert davranmayacağım ve seni mescitlerden alıkoymayacağım. Bunun üzerine evlenirler. Hazreti Ömer o sözlerinin de arkasında olur. Hazreti Ömer Firuz isimli Ebu Lu'lu'e künyeli mecusi köle tarafından hançerlenince Atike validemiz de arka saflardadır. Kocası Ömer'in oradaki o hadisesine bizzat Mescid-i de şahit olacaktır. Ömer yaralı taşınacak evine üç gün sonra şehadet şerbetini içecek. Abdullah İbni Ebu Bekir gitti. Zeyd İbni Hattab gitti. Şimdi de Ömer'ül Faruk, Ömer İbni Hattab gitti. Ömer'in şehadetinden sonra o eve birisi daha talip olacak. Kim? Her ümmetin, her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır dediğimiz. Aşere-i mübeşşereden bir ihlas kahramanı, bir ihsan kahramanı olan o yiğit insan da Atike anamıza talip olur. Evlenirler çok güzel bir evlilikleri olur. Aradan bir müddet geçer. Cemel vakası olur. Tarihler Hicretin 36. yılıdır. O vakadan geriye dönmek ister Zübeyr bin Avvam Siba Vadisi diye bir vadide namaz kılarken Amr İbni Cüm Cürmüz isimli Cühmüz isimli bir cahilin kılıcının muhatabı olur ve şahadete o da yürür. Atike anamız dördüncü eşini de şehit olarak gönderir. Medineli kadınlar konuşuyorlar. Bu kadında bir uğursuzluk mu var ki? Kiminle evleniyorsa o adam şehit oluyor. Üzülüyor. Üzülünce Ensar'ın yiğitleri diyor, diyorlar ki Hayır uğursuzluk değil nasip var. Her kim şehadet isterse Atike binti Zayt ile evlensin. Aynı sözü Abdullah İbni Ömer de söyleyecek. Her kim şahadete ermek istiyorsa halam Atike ile evlensin. Çünkü kim evleniyorsa şehit olarak bu dünyadan gidiyor. En sonuna kim talip olacak? Bir şehadet aşığı, bir şehadet aşığı ki. Cennet gençlerinin efendilerinden biri. Seyyidü Şüheda o. Amcası Cafer onun, babası Ali onun, babasının amcası Hamza onun, anası Fatıma onun. Kerbela'nın şehidi Hüseyin o. O şehadet sevdalısı da gelecek. O eve talip olacak. Atik anamız diyecek ki Hüseyin diyecek. Her evlenen gidiyor. Sen gel bundan vazgeç. O ona diyecek ki benim istediğim de zaten bu. Eğer Allah senin vesilenle bana şehadeti nasip edecekse yıllardır arkasında durduğum bu zaten. Evlenecekler. Beraberce yürüyecekler Kerbela'nın meydanına. Asabiyetin ve ganimetin gözlerini kararttığı o ganimet ordusu Şimir İbni Cilcevşen, Ömer İbni Sad, Ubeydullah İbni Ziyad'ın direktifiyle Hazreti Hüseyin'in mübarek başını gövdesinden ayırdıkları anda Atike validemiz de orada. Kaldıracak Hazreti Hüseyin'in kesik başını ve Kerbela'nın en önemli şahitlerinden biri olarak bir şiir okuyacak ki orada Kerbela'yı bize resmeden bambaşka bir destan, bambaşka bir mersiyedir. Atike anamız beşinci kocasını da şehit olarak göndermiş. Sen nasıl güzel bir annesin ki, nasıl güzel bir hanımsın ki, metanet, sabır, dirayet, sebat... Vefa sende nasıl böyle güzel ki Allah beşi de birbirinden güzel O insanları sana nasip etti Unutmayın Tahir'in nasibidir Tahir'e Pak'ın nasibidir Pakize Kur'an Nur suresinde söyler bize Eğer Atike anamız Böyle bir kametin sahibi olmasaydı Allah onun yastığına bu beş tane, her biri de birbirinden farklı, birbirinden güzel olan o insanların başını koydurmazdı. Çok kolay bir şey mi Allah aşkına? Bilenler bilir belki analarımızın içinde kocalarını itirenler vardır. Zordur bu. Bir kocanın ayrılığı zor. Ya beş kocanın ayrılığı? Ey Allah, dağa göre kar yağdırır. Hanım Atike gibi bir hanım olunca beş acıyı yaşatacak. Bakın İslam'da meşru yas sadece üç gündür. Tek hanımın yası bundan istisnadır. Hanım iddet süresi bitene kadar kocası için yas tutabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun en güzel örneğini Mus'ab'ın hanımı Hamne'ye söyleyecek. Mus'ab Uhud'un meydanında Allah Resulü'nün kefareti olarak doğrandığı zaman ki o gün bir hırka giymiş. "Yiydim zaten benzer Allah Resulü'nü, Resulüne bir de bir hırka giymiş. Görenler sanki onun Resulullah olduğunu zannediyorlar." İbn Kami Aysim'li Zalim Kılıcıyla Musab'ı doğurarken ben Muhammed'i öldürdüm diye doğuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Musab'ı Uhud'un meydanına defnediyor. Geliyor Medine'ye gelirken Hamne Musab'ın hanımı Musab'ın kızı Zeynep anasına sarılmış 2-3 yaşlarında o günlerde. Ana kız Allah Resulü'nün huzurundalar. Efendimiz nasıl onlara söyleyecek Allah Resulü o anda Çok zor bir halde Ona kocasının Şehadet haberini verecek Zorluğu anlayın ki Atike anamızın nasıl biri olduğunu Bu rivayet üzerinden Daha iyi anlayın Ham ne diyecek Allah'ın sana verdiğine şükret Ve Allah'ın sana Verdiğine hamdet Ya Resulallah Neye şükredeyim Neye hamd edeyim? Dayın Hamza şehit oldu. Hamza gibi bir dayı gitmiş. Bir ah çekecek Hamne validemiz. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ayetini okuyacak sabredecek. O teselli o anda verince Efendimiz ikincisini söyleyecek. Hamne Allah'ın sana verdiğine şükret. Senden aldığına hamd et. Ya Resulallah neye hamd edeyim? Abin Abdullah İbni Caş'a. Abdullah İbni Caş onun abisi. Uhud'un meydanında lime lime doğranmış. Ona da bir ah çekecek. Ama yine sabır azığı olacak. Ey ne diyecek üçüncü cümlesi. Allah'ın sana verdiğine şükret. Senden aldığına hamd et. Anlamıştır hamle validemiz anlamıştır. Şöyle kızına Zeynep'e bir sarılacak. Ya Resulallah neye hamdedeyim? Neye şükredeyim? Kocan musab diyecek. Der demez bir feryat kopacak. O, o feryadı koparıp oraya çökecek. Allah Resulü de gözyaşı dökecek. Bir kadının kocası için ağlamasında işte böyle bir hal vardır diyecek. Kınamayacak. Çünkü zor bir imtihan, acı bir imtihan, dayanılması güç bir imtihan. Öyle olduğu için Efendimiz hamne validemizin o sözlerine hiçbir şey söylemeyecek. Hamle annemiz Musab'ın arkasından o acıları yaşayacak. Atike anamız... Abdullah'ın arkasından yaşayacak. Zeyd'in arkasından yaşayacak. Ömer'in arkasından yaşayacak. Zübeyir'in arkasından yaşayacak. En son Kerbela'nın şehidi... Hüseyin'in arkasından yaşayacak. Ve o da Kerbela'dan çok geçmeden... Aynı yıl Medine'de vefat edecek... Baki kabristanlığına da defnedilecek. Selam olsun Atike Binti Zeyde ve selam olsun onunla yastığını birleştiren beş tane o güzide insana. Benim aziz kardeşlerim söz çok ama salonda soğuk içinizi biraz ısıttığımı zannediyorum bu anlattıklarımla çünkü sahabenin bu güzelliği bize her zaman derman olmuştur. Şimdi ben sözlerimin şu sonlarında anlattığım size isimler üzerinden beş tane mesaj vermek istiyorum. İnşallah bir kardeşinizin emaneti olarak alın. Söz bir emanettir ve bu emaneti ben size emanet ediyorum. Ama siz bilirsiniz ister alır emaneti üretir hayatlarınıza aktarırsınız ister bu mecliste bırakır götürmezsiniz 5 tane isim aslında çok isim söyledim de özellikle 5 tane isim hayatın 5 ayrı alanına ait bize mesajlar verdiler kimdi bu 5 isim Zeyd İbni Amr bize dava adamlığı nasıl olur onu öğretti Hz. Ebu Bekir bize babalık nasıl olur onu öğretti Abdullah ibn Ebi Bekir bize kocalık nasıl olur onu öğretti Hazreti Ali bize alimlik nasıl olur onu öğretti Atike bin Dizeyt meclis onundur zaten bize hanımlık nasıl olur onu öğretti beş isim üzerinden dava adamlılığını Babalığı, kocalığı, alimliği ve hanımlığı öğreneceğiz inşallah bugün. Beşi de bize bu alanlara ait sözler söyleyecekler. Bir, dava adamlığı sadece söz ile olmaz. Davanın uğrunda ödediğin bedel ile olur. Büyük davalar... Büyük fedakarlıklar sahibinden ister. Ortada ispatı olabilecek işler yoksa. Nasıl dava adamı olabilirsin ki? Bir daha tekrar edeyim mi cümleyi? Dava adamlığı sadece söz ile olmaz. Davanın uğrunda ödediğin bedel ile olur. Büyük davalar... Büyük fedakarlıklar sahibinden ister. Ortada ispatı olabilecek işler yoksa nasıl dava sahibi dava adamı olabilirsin ki? Zeyd ibn Amr bir davası vardı. Hanifti, muvahhitti, la ilahe illallah demişti. La demek yıkmayı imha etmeyi adama yükler. Öyle bugünün dünyasındaki gibi la ilahe illallah ucuz değil. O gün kadar ucuz olsaydı bugünkü kadar o günün dünyasında ucuz olsaydı inanın Ebu Leheb de söylerdi Ebu Cehil de söylerdi. Ama la der demez bir şeyler yıkılıyordu. İllallah der demez bir şeyler tesis ediliyordu. Ve bu dava risaletin davasıydı. Bu davaya mensup olanlar bedel ödüyorlardı. Aynı şeyler devam ediyor. Eğer sen Nevşehirli kardeşim Risaletin davasının mensubu olduğunu iddia ediyorsan gözden geçir hayatını. Ne yaptım? Ne var bu davanın mensubu olduğu iddiasının altını dolduracak? Bunları yokla. O zaman dava adamı olup olmadığını anla. İki. Babalık. Dünyanın en zor işlerinden biridir. Artı bir şey söylüyorum burada. Baba olmak sadece evlat sahibi olmak demek değildir. Evladın olabilir ama sen halen baba olmamış olabilirsin. Onun için iyi dinle. Hepimiz babayız. Sözüm erkeklere. Sözüm babalara babalar adayına adaylarına en başta kendi nefsime babalık dünyanın en zor işlerinden biridir. Ehlini yakıtı insanlardan ve taşlardan olan cehennem ateşinden korumak için gayret gerekir. Evlatların için uykuların kaçmazsa nasıl baba olabilirsin ki?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 70 yaşında ol, kaç yaşında olursan ol, evladın kaç yaşında olursa olsun, Allah senden soracak, evladının kılmadığı namazları senden soracak, evladının tesettürsüzlüğünü senden soracak, evladının Kur'ansızlığını senden soracak, yanacaksın bunun için, uykuların kaçacak, ağlayacaksın.'' Göz yaşı dökeceksin ama ne olursa olsun Nuh gibi davranacak. 950 sene bile olsa beddua etmeyeceksin beddua etmeyeceksin beddua etmeyeceksin. Ama unutma herkes yatarken sen kalkmış gecenin siyah zülüflerinde evlatların için göz yaşı dökmüşsen. Allah senin o gözyaşlarına zayi etmeyecektir. Babalık budur ve Hazreti Ebubekir bize bunu öğretti. Kocalık neymiş? Kocalık evini cennet bahçelerine çevirmek ile olur. Cennet benim evimde diyebilmek muhabbet ile sağlanır. Sevgiyi ilk günkü tazelikte koruyamazsan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 Nişanlılarımızla konuşurken halimiz nasıl şimdi evliliğin 10. yılındayız 15. yılındayız 20. yılındayız halimiz nasıl Hanım telefon açınca daha sözünü bitirmeden sus sus deyip yüzüne mi kapatıyoruz telefonu yoksa 15 yıl geçmiş 20 yıl geçmiş Kurban olduğumuz efendimiz Hatice anamızla 25 yıl evliydi. Hep öyleydi. İlk günkü gibiydi. İlk günkü mi İlk günkü gibi değilse sen koca değilsin. Adın başka bir şey. Bunu sağlamak zorundasın. Evi cennete çevirmenin en önemli vesilesi sensin. Sana söylüyor. Seni sorumlu tutuyor. Senden istiyor. Seninle... Bu manada sözleşme yapan hanımı sana emanet veriyor. E hanım geldi ne olur hanımlar kusuruma bakmayın bu cümlelerden. Hanım geldi yaşı o gün 20 idi 25 idi gençti güzeldi çocuk doğurdu sana vücut bozuldu. Sen o gün zengin değildin cüzdanın dolu değildi şimdi zengin oldun etrafında başkaları oldu. O vefayı kaybettin. Nasıl olacak cennet evinde? Helal daire geniştir. Keyfede kafidir demiş sözün sultanlarından biri. Vallahi de öyledir. Helal daire geniştir. Keyfede kafidir. Eğer helalle yetinirsek, elimizin altındakiyle yetinirsek, bir ömür evimizi cennet bahçelerinden bir bahçe olarak görürsek... Allah'ın izniyle evimiz cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve kocalık ancak o zaman olur. Dört, alimlik. Hazreti Ali'nin üzerinden alimliği öğreniyoruz. Alimlik çok bilmekle değil, haşyetle. Yani Allah'tan hakkı ile korkmakla olur. Alimlik çok bilmekle değil... Haşyetle yani Allah'tan hakkı ile korkmakla olur. Bizde çok bilene alim demezler. O bilgiçtir. O bilim adamıdır. O film adamıdır. Onun adı başka bir şeydir. Bizde alimliğin tanımı haşyetle alakalıdır. Haşyeti çok olan alim olur. Haşyeti işin temeline yerleştiren ancak peygamberin gerçek varisi olma vasfını kazanır. Haşiyeti işin temeline yerleştiren ancak peygamberin gerçek varisi olma vasfını kazanır. Bunu en başta kendime söylüyorum sonra da size söylüyorum. İlmin ile amel etmezsen nasıl alim olabilirsin ki? İlmin ile amel etmezsen nasıl alim olabilirsin ki? Beşincisi ve sonuncusu sözüm direkt hanımlara. Hanımlık, sabır, sebat, vefa ve metanet ile olur. Yuvay yapan ve samanlığı seyrana çeviren ancak hayat yoldaşı olma özelliğini kazanır.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 Bunları yapamazsan nasıl cenneti ayağının altında taşır ve nasıl saliha hanım olabilirsin ki? Hanımlığı da öğretti bize, kocalığı da öğretti bize, alimliği de öğretti bize, babalığı da öğretti bize, dava adamı nasıl olur onu da öğretti bize. E öyle değil miydi? Rabbimiz peygamber aleyhissalatü vesselamı bize takdim ederken usvetun hasene diye takdim etti. Usvetun hasene nedir? En güzel örnektir. En ideal modeldir. En kamil misaldir. Numune-i Bir de usvetun hasene hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Eğer Allah Resulü böyleyse en güzel örneğin ellerinde yetişenler de en güzel örneklerdir. Ne olur benim canım kardeşlerim kendinize başka model aramayın. Vallahi Hamza dururken başka kahramanların peşinden giden boşuna kendisine birini seçmiştir. Musab dururken sizi kim keser Allah aşkına? Nesibe dururken Hatice dururken Ayşe dururken Ali dururken Osman dururken Ömer dururken Ebu Bekir dururken Siz neyle tatmin olabilirsiniz En güzel örnekler onlar En kamil misal onlar Yolumuz Onların yolu olsun ki Akıbetimiz Onlarla beraber olsun Son duam şudur Allah nasıl Dilara şehrinde Nefşehir-i Dilara'da Bir Dilara olan Atike binti Zeyd adına Bir sofra bize kurdurduysa Bu mecliste Yarın cennette de bir sofra kurulsun Sahibi Atike anamız olsun Şuradaki kardeşlerde O sofranın birer mensubu Birer talibi olsun Hep beraber Cennet sofrasına kaşık sallayan o bahtiyarlardan olalım inşallah Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Cennette Rabbim buluştursun Duasını yürekten ediyorum Onun selam ismine sizleri emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.